Genç Havan başlıyor. Genç Havan'ın yeni yayın dönemindeki ilk programın açılışını sunucunuz Ben Metin Uyar ile Karadeniz'in en özgün müzik gruplarından biri olan Hele Sedan Dereler ile yapıyoruz. allallu eyküzel kopuğundan allallu kapı şekle dünya bize We <laughs> did Şarkının klibini internetten izlemenizi tavsiye ederim. Solist Ayşenur Kolivar özel sesini yanı sıra şarkı söylerken sahnedeki hareketleriyle de adeta şarkıyı söylüyor. Yeni yayın dönemimizin ilk konuğu Yeditepe Üniversitesi Farmastik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetik Departmanı'ndan uzman eczacı İsmail Aslan. Programımızda bugün kozmetik ürünlere konan katkı maddelerinden, güneş koruyucuların faktörlerine ve yurt dışındaki kongrelere kadar pek çok konudan konuşacağız. Hoş geldiniz İsmail Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsmail Aslan neden üniversitede kalmayı tercih etti sorusuyla başlayalım ki eczane eczacılığı dışında bir seçim yapan sizden alternatif bir seçimin getirilerini ve veya götürülerini öğrenelim. Teşekkür ederim öncelikle beni programımıza davet ettiğiniz için. Ben akademisyenliği tercih ettim çünkü üniversitede öğrenciyken hayal ettiğim e, branşta akademisyenlik ve e, devamında akademisyenliğin e, ne kadar önemli olduğunu yani bilinciyle hareket ettim ve e, yaklaşık olarak dört buçuk yıldır Yeditepe Tepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalında e, akademisyen olarak araştırma görevlisi olarak e, devam ediyorum aynı zamanda kozmetoloji bilim dalında e, masterımı tamamladım ki e, özellikle kozmetik kozmetiği sevdiğim için ve eczacının yapması gerektiği için çünkü sektörde baktığımız zaman Bizim haricimizde eczacılık mezunu olmayan, eczacılık e, mezunu olmayıp da bu işi yapmaya çalışan pek çok insan var. Ki bence e, kozmetik sektörü her ne kadar bilinmese de e, pek çok kişi tarafından kimya grubunun, kimyacıların, kimyagerlerin yapması gerektiği düşünülse de esasında eczacıların iş olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple e, akademisyenliği ve özellikle kozmetolojiyi e, okudum. Bu alanda yüksek lisans yaptım ve herkese tavsiye ediyorum. <gülüyor> Zaten sizler biliyorsunuz laboratuvarda beraber olduğumuz süreç içerisinde sürekli akademisyenliği sizlere aşılamaya çalışıyorum ki severek yaptığımı pek çok öğrencim, pek çok öğrenci arkadaşlar bilmekte. Tabii sizler de <gülüyor> zamanınızın pek çoğunda beni yalnız bırakmıyorsunuz. Teşekkür ederim aynı zamanda. Ee, ...esasında temel olarak e, akademisyenliği seçmemin sebebi bu diyebilirim. Teşekkür ederiz. Şimdi daha çok kız arkadaşlar tarafından merak edilen bir takım <gülüyor> sorulara geçelim. Cilt yaşlanması ve kırışıklıklar günümüz insanının en büyük problemlerinden biri. Bunun önüne geçmek ya da bunu geciktirmek için ne gibi temel önlemler alabiliriz? Esasında yapılan araştırmalara göre e, cilt yaşı 125 yıl olarak... E, tabir edilmiştir. Yani yapılan araştırmalarda bu böyle. Fakat biliyorsunuz ki 25 yaşından sonra yine yapılan araştırmalarda cilt hücreleri kendi üretim yeteneklerinin her yıl %1'ini kaybeder. Ve doğal olarak bu süreç 125 yıl olur. Ama tabii ki bizler bu şartlardan normal olarak 125 yıl. Fakat biz bunu daha öne alıyoruz. Neden? Yaşadığımız çevre stres faktörleri sigara kullanımı Son zamanlarda tabii ki bunun önüne geçilse de yaygın olan sigara kullanımı Tabii en büyük etken aslında şehir hayatı ve şehirdeki çevre kirliliği Bunların hepsi bu faktörleri kümülatif olarak topladığımızda insan ömrünün insan insanların cilt yaşının yaklaşık olarak 60-70'lere düştüğünü gözlemlemekteyiz Ve çok genç yaşlarda cildimizin yaşlandığını görüyoruz Tabii bunun önüne, önüne geçmek için tabii ki belirli cilt koruyucuları var Güneş koruyucuları var. Fakat e, yanlış olan şeyler de var. Mesela e, cilt korumak için e, güneş koruyucu faktörler kullanılıyor. Siz de biliyorsunuz. E, güneş koruma faktörleri baktığımız zaman üzerinde 50 plus yazan... Işte ...50'nin üzerinde koruma faktörü olan ve e, şahsım adına söylüyorum. Tabii ki kurumsal bir nitelik taşımıyor bu söylediklerim. Fakat e, bence son derece yanlış. Çünkü e, baktığınız zaman 15 faktör... Veya işte e, maksimum hani yaz aylarında uzun süre güneşe maruz kalacaksa, güneşe maruz kalacaksak e, 30 faktörlü kremler yeterli. Çünkü baktığımız zaman güneş koruma faktörlerine e, 15 faktörün üzerinde %97'nin yani %97'ye kadar koruma sağlıyor 15 faktörlü bir krem. Fakat bunun üzerine kullandığınızda sadece süreyi uzatıyorsunuz. Ama tabii ki bildiğimiz gibi hiçbir insan direkt güneş ışığına yaklaşık 7-8 saat maruz kalamaz. Tabii bu e, beyin kanaması anlamına gelir. Bu yüzden 50 50'nin üzerinde olan e, güneş faktörlerini sadece cildinde gerçekten hani e, problem olan, özellikle döküntü gibi e, sedef gibi rahatsızlıklar olan kişilere öneriyoruz. Tabii bunun almanın anlamı şu demek: e, çok fazla güneş koruyucu almanız demek çok fazla kimyasal almanız anlamına geliyor. Özellikle benzofenon türevleri, e, avobenzon türevleri, bu tarz e, metoksisinamat türevleri. Bunları aldığınız zaman çok fazla hani gereğinden fazla tabii ki almamamız imkansız hani şöyle de bir gerçek yok hayatta hani her şey tamamen organik olsun kimyasal olmasın böyle bir şey yok fakat önemli olan her şeyi dozunda çünkü biz eczacıyız tabii ki bildiğiniz üzere bizim için doz çok önemli böyle söyle böyle özetleyebilirim. O zaman benim de yaz stajımı esnasında en çok dikkatimi çeken konulardan biri olan güneş koruyucularının faktörleri için. 30 faktörle 50 faktör arasında sadece koruma zamanında bir farklılık yaratır diyebilir miyiz? Aynen evet kesinlikle öyle. Tabii ki çok güzel özetlediniz. 30 faktörün üzerinde özellikle çok fazla güneşe maruz kalacaksak. Hani diyelim ki güneşlenmeye gittik. Tabii ki yılın belli aylarında belli zamanlarında tabii ki güneş, güneşlenmek isteyeceğiz. Bu gayet normal. Fakat şöyle bir durum var. Dediğim gibi hiçbir insan yaklaşık 8 saat direkt güneş ışığına maruz kalmayacağı için 50 faktörü kullanmasına bence gerek yok diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi gündemin en popüler konularından biriyle sorularımıza devam edelim. Kozmetikte kullanılan koruyucular. Bir süredir pek çok kozmetik firması Parabensiz olmakla övünüyor. Eczane stajım esnasında gözlemlediğim pek çok müşteri, kozmetik ürün seçimlerinde paraben gibi katkı maddelerinin bulunup bulunmadığını seçim kriterlerinin en ön sıralarına koymuş durumdalar. Peki bu koruyucular gerçekten sanıldığı kadar zararlı mı ya da onlarsız kozmetik ürünler nasıl olur? Bu da evet e, teşekkür ederim böyle güncel bir soru sorduğunuz için. E, esasında bu bir trend diyebiliriz. Yani her. Her meslek grubunda, her alanda bir trend olduğu gibi kozmetik sektöründe de bu bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, dünyada bilinen çok büyük kozmetik markaları e, zamanında şu an yasakladığı ham maddeleri, koruyucuları kullanmışlardır. Örnek vermek gerekirse, yani büyük global bir marka örneği vermek istemiyorum ama içeriklerinden örnek vermek istiyorum. Örneğin formaldehit içerikli pek çok kozmetik ürün zamanında... E, ...bizler tarafından kullandık. Yani şu an olmasa bile yaklaşık olarak... ...20-25 yıl önce formaldehit içeren... ...çok tehlikeli. Tabii ki normalde... ...anatomi çalışmalarında kullanılır. Yani mumyalamada... ...diyebilirim daha doğrusu. Ki kanserojen etkisi tespit edildi. Ki daha sonra ürünlerden çıkartıldı. Bunun sonrasında hidantoin içeren... ...hidantoin içeren... ...kozmetik ürünlerden... ...bahsedildi, kullanıldı. Ama bu da... ...zamanla... ...zararlı olduğu anlaşıldı... Ve sonrasında en son güncel olan paraben türevleri. Esasen yapılan araştırmalarda, rutin kullanımda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda cilt kanserlerine yol açtığı tespit edilmiş. Gerçekten de zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki her zaman, her gün buna maruz kaldığı zaman, hani rutinde kullanıldığı zaman yaklaşık olarak hani bir yıl boyunca kullan Tabii ki biz sürekli olarak buna maruz kalmıyoruz. Ve dozunda kullanıldığı zaman çok zararlı olduğunu söylemem. Çünkü bir ürün kullanacaksak eğer kozmetik bir ürün aynı zamanda mikrobiyolojik olarak da güvenilir olması istenir. Çünkü o ürünü aldığımız zaman raftan ürünün içerisinde stabil stabilite dediğimiz olay yani stabil kalmazsa ya bu esasen en büyük problem olur. Tabi ürünün mikrobiolojik olarak e, steril, stabil olması gerekir. Fakat bunu paraben yerine daha güvenilir koruyucularla da sağlayabiliriz. Bugün Dünyada e, bilinen e, sertifikasyon şirketleri vardır, organik anlamda veya doğal kaynaklı olduğunu belirten, organik kökenli veya doğal kaynaklı pek çok koruyucu bulunmaktadır ve bunlar kullanılabilir yani para ben yerine kullanırlı. Bunun da temel nedeni büyük şirketlerin hani bunları kullanıp da e, bunlara iyi niyetle bakmasının temel nedeni ekonomik sebepler çünkü o o koruyucu e, organik kökenli olan veya doğal kökenli olan koruyucuya göre çok daha uygun fiyatlı olduğu için. Tamamen ekonomik sebepler ama işin gerçeği bence vücudumuza zararlı olan kimyasalları kullanmama. Çünkü parabenler olsun, benzer koyun klori türevleri olsun, hidantöin olsun, hele hele formaldevit olsun. Bunlar son derece zararlı koruyucular ve özellikle sizin söylediğiniz gibi paraben türevi içeren koruyucuları, koruyucuları içeren kozmetik ürünleri kullanmamasını tavsiye ederim gençlerin ve arkadaşlar Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi... Benim hep kafamı kurcalayan bir soruyla devam edeceğim. Bir takım problemlerin ne yazık ki kesin çözümü bir türlü sağlanamıyor. Tıp dünyasının ve araştırmaların inanılmaz hızlı ilerlemesine rağmen. Evet. Akne, varis, selülit bunlardan bazıları. Bunun nedeni nedir sizce? Şimdi şöyle bir e, sorun var. E, anlaşılmayan bir durum. Şimdi kozmetik bir problemle dermatolojik bir problemin farkına varamıyor insanlar. Hani... E, baktığımız zaman kozmetik ürünlerde anti selülit ibaresini gördükleri anda selülitin tamamen giderilebileceğini söyleniyor. Esasen selülitle başlamak gerekirse bu bir hormonal problem. Yani bayanların yaklaşık %95'inde görülen bir hastalık. Hastalık dediğimim demeyeyim yani bir problem. Ama bunu yenmenin yolu hani kozmetik ürünlerle veya dışarıdan bir müdahaleyle değil spor yapmakla, dengeli beslenmekle alakalı. Ve hormon seviyesiyle alakalı bu gayet normal. Çünkü bayanlarda görülen bir problem selülit. Bunu tabii ki kozmetikle, kozmetik ürünlerle önleyebiliriz, önüne geçebiliriz. Sıkı, daha sıkı bir cildimiz görünür, yani cildin görünümü, portakal görünümü gidebilir ortadan. Ama tamamen kaldırır demek bu son derece yanlış bir ibare. Çünkü e, kozmetik firmalarının çoğu antiselülit bir krem diyor, antiselülit etkili bir ürün diyor. Fakat esasında böyle değil. Sadece önleyin, yani kozmetik ürün önlemeye yardımcı olur. Kozmetik ürün bir şeyi... Ee, ...var olan bir hastalığı düzeltmez. O zaman kozmetik ürün kavramı olmaz. Bu bir ilaç olur. Akne konusunda gelirsek eğer... ...akne problemi... E, ...vücudumuzun... ...yağ dengesine özellikle... E, ...ergenlik dönemiyle başlayan ve... E, ...orta yaş grubuna kadar devam eden... E, ...bu da hormonal bir problem. Bu geçiş sürecinde... Beslenme ile alakalı özellikle beslenme ile alakalı tabi genetik faktörlerin de etkisi olan bir e, hastalık diyebiliriz. Çünkü gerçekten bir hastalık. E, bunun tedavisi tabi anti akne ürünler var. E, ilaç olarak düşündüğümüzde akneye karşı ürünler var. Ama bunlar tamamen ilaç ve sistemik dolaşıma kadar inebilen, sistemik dolaşımı etkileyebilen... E, ...özellikle tabi e, epidermisin alt tabakalarındaki dermisteki yağ dengesini düzenleyen e, aktifler var. Ama bunun yanı sıra kozmetik bir üründen bunu beklemek... ...çok fazla bir şey beklemek esasında yanlış Çünkü dediğim gibi şu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. İlaç ve kozmetik. Bir ürün kozmetikse eğer bu önlemeye yardımcı olur. Akne önleyici krem denilebilir ama... ...anti akne krem dediğimiz zaman... ...bu yanlış bir ibaret olur. Çünkü akneyi tamamen ortadan kaldırmaz. Kozmetik ürün sürekli olarak kullanıldığı zaman... ...etkisi olan bir üründür. Ama ilaçta belli bir süre kullandığın zaman... ...antibiyotik örneğini verebiliriz. Belli bir süre kullandığımız zaman... ...o hastalığa karşı direncimiz gelişiyor ve o hastalığı atlatıyoruz. Örnek veriyorum gribal bir hastalık veya işte e, alt solunum yolu enfeksiyonu diyebiliriz. Ancak akne durum böyle değil. Akne eğer ki devam eden bir problemse ve kozmetik bir ürünle bunu ortadan kaldırmak istiyorsak... ...bunu sürekli rutinde kullanmamız gerekiyor. Ve kozmetik ürünler dikkat ederseniz anti-aging ürünler düzenli olarak kullanıldığı zaman etkisi görülür ki yaşlanmayı önler. Anti-aging'de anti de, de bunları anlatacağım birazdan. Ama akne konusuna geldiğimiz zaman rutin olarak kullanılmalı. Dengeli beslenmeli. Beslenmemize özellikle dikkat edilmeli çünkü direkt olarak vücudumuzun metabolizmasından yola çıkılarak cildimize yansımasıdır akne. Aslında beslenmemizin ve hormonal faktörlerin bir yansımasıdır akne. Ancak tabi bunda barışık olmamız gerekiyor. E, kendimize e, özellikle gençlere e, tavsiyemiz kendileriyle barışık olmalılar. E, akne geçici bir problemdir. Yani kalıcı olarak tabi ki çok fazla eğer ki şey yapılmadığı sürece e, gerçekten hani... Cildimize barışık olduğumuz sürece aknenin geçeceğini düşünüyorum ki dediğim gibi dermatolojik bir problem ancak kozmetik açıdan çözümlemesi düzenli olarak kullanılması belli bir süre sonunda da geçeceğini görebiliriz. Bu noktadan sektörel bir soruya geçelim. Kozmetik sektöründe üniversite sanayi işbirliği konusunun çok büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bu işbirliklerinin biz öğrenciler açısından da oldukça faydalı olacağını biliyorum üniversitelerdeki bilim adamlarının sanayiyle etkin çalışmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması ile üniversitedeki teorik bilgilerin sanayiye, sanayideki pratik bilgilerin üniversiteye aktarılması imkanı hızlanacaktır. Bu konuda kozmetik sektöründen biri olarak düşünceleriniz ne yönde? Ben bu düşüncenize son derece katılıyorum ve destekliyorum. Zaten bu amaç ve çerçeve içerisinde Yeditepe Üniversitesi'nde 2006 yılında Kozmetik Araştırma Merkezi kurulmuştur, sanayiye yönelik ...üretimlerin olabileceği, arke çalışmalarının olabileceği laboratuvarlar kurulmuştur. Ki ben de 2007 yılında başladığım zaman bu durumu memnuniyetle karşıladım ve... öğrencilerimiz olsun, katıldığımız panellerde olsun bu konu üzerinde durduk. Özellikle geçtiğimiz yıl 1. Kozmetik Kongresi'nde bu konu üzerinde bir çalışma yaptık. Bizim 11 kişilik bir ekibimiz var. Kozmetik Araştırma Merkezi'nde, ARGE bölümü olsun, kalite kontrol departmanı olsun, butik bir üretim ünitemiz var ve çalışanların hepsiyle beraber bir poster çalışması yaptık. Bu çalışmada e, kozmetik sektöründe üniversite sanayi işbirliğinin önemiyle ilgili e, bir bildiri yazdık, bir poster çalışması yaptık ve bunu e, kozmetik kongresinde e, üniversite camiasından, sanayi camiasından e, öğretim üyeleri ve sanayicilerle paylaştık ki son derece e, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de bir üniversitenin e, kendine ait kozmetoloji kozmetik araştırma merkezi bulunmamakta. Bu anlamda bu anlamda Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kozmetik kozmetoloji bölümünde e, güzel bir alana ön ayak olduğumuzu söyleyebilirim. Hala halihazırda şu anda diğer üniversitelerimizin eczacı fakültelerinde böyle bir çalışma yok. Esasen üniversiteler Sanayinin desteğiyle ve sanayilerde üniversitelerin desteğiyle ayakta kalabilir. Yurt dışında bunun pek çok örneği var. Gittiğiniz zaman baktığımızda yakınlarda Almanya'ya baktığımız zaman araştırma merkezleriyle sanayi iç içedir. Üniversiteler iç içedir. Yani bunlar üçlü bir saca ayağı olarak. Baktığınız zaman araştırma merkezleri, enstitüler, üniversiteler ve sanayiyi sürekli bir dirsek teması halindedir. Bu son derece iyi bir şey. Çünkü öğrencilerimiz baktığınızda tamam tamam. Teorik olarak çok güzel donanıma sahip olarak üniversitelerden mezun oluyor ama sanayi tecrübesi sanayinin havasını koklamadığı zaman son derece yavan kalıyor bu anlattıklarımız. Ve bu konu üzerinde ben şiddetle durulmasını öneriyorum ve Yeditepe Üniversitesi olarak bizler bu konuyu destek veriyoruz. Şu anda profesyonel olarak pek çok firmaya bilimsel anlamda destek sağlıyoruz. Onlar da bizi tabii sanayiden bizim göremediğimiz çünkü pek çok şey olabilir. Çünkü teoride yaptığınız pek çok şey pratikte uygulanamayabilir olabilir. Örnek verirsek onların bir e, formülasyona ihtiyacı oluyor. E, bu konuyu çözümlemesi için biz küçük pilot üretimlerle ARGE'de bunları tamamlıyoruz. Onlara bilgi desteği sağlıyoruz. Onlar da scale up'a aktarırken... Bizim bu bilgilerimizi sanayiye kolay bir şekilde taşıyorlar. Ve böylece üniversite sanayi işbirliği ortaya çıkıyor. Yurt dışında pek çok örneği var ama ülkemizde de eminim önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu yerleşecektir. Zaten e, bence başarının temelinde bu yatmaktır. Çünkü büyük yani büyük insanlar olsun yani büyük bilim adamları hep sanayinin desteğiyle bir yerlere gelmişlerdir ve büyük işler bence bu şekilde başarılabilir diye düşünüyorum. Peki kozmetikte kullanılan teknolojiler açısından Türkiye'de kozmetik sektörü dünyanın neresinde yer alıyor? Baktığımız zaman esasında konvansiyonel formülasyonlar bulunmakta. Tabii ki bunu hani azımsamak veya küçümsemek adına söylemiyorum. Maalesef öyle ama kozmetik sektöründe iyi yerdeyiz. İyi bir pazara sahibiz. Ülke olarak iyi bir pazara sahibiz. Güçlü bir güçlü bir kozmetik pazarımız var. Ancak güçlü bir pazarımızın olması güçlü bir üretimimizin olduğu anlamına maalesef gelmiyor. Türkiye'de baktığımız zaman yerli üreticiler arasında e, maalesef dünyada kabul görmüş pek çok markaya sahip değiliz. Ama dünyaya baktığımızda e, bu büyük markalar hem kabul görmüş hem de inovasyona açık. Çünkü başarının altında temel başarının altında yatan temel sebebin ben değişimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ...başarıya ulaşmak için değişimi yakalamanın şart olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman e, pek çok firma her yıl e, kozmetik ürünlerde bir yenilik geliştiriyor. İşte örnek veriyorum diyor, DNA yapısını gençleştirici bir ürün geliştiriyor. Veya işte Export Lift diyor işte baktığınız zaman sıkılaştırıcı anlamına taşıyor. Veya bir ürünü enkapsüle ediyor, taşıyıcı sistemini geliştiriyor. Nano teknolojik ürünler deniyor veya nano emisyonlar deniyor. Nano enkapsülasyonlar dönüyor. Tabii ki baktığımız zaman hepsine güvenir miyiz, güvenmez miyiz bilinmez ama burada hep bir inovasyonun olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz e, ülke olarak inovasyon açık olmamız gerekiyor. Gençler son derece inovatif fikirlere, gelişimci, yenilikçi fikirlere sahip. Ama baktığımız zaman e, bunları gerçekleştirmek için sanayinin de üniversiteye, üniversitedeki öğrencilere destek vermesi gerekir. Biz yaklaşık olarak 4 yıl önce Yaz adı altında öğrencilerimize programlar yaptık. Haftanın bir günü mutlaka profesyonel bir sanayici, sanayiden birini bir ARGE müdürü olabilir veya fabrika müdürü olabilir. Deneyimlerini paylaşması için üniversitemize davet ettik. Bunu yaklaşık olarak 3 yıl boyunca devam ettirdik ve zaman zaman devam ettirmekteyiz. Bunun son derece faydası var. Çünkü öğrencilerimiz sanayide olup bitenleri görüyorlar. Acaba yenilikler ne olduğunu görüyorlar ve ee, üniversite olarak bazı şeyleri küçük çapta başarabiliyoruz ama bunu sanayiye aktarmamız gerekiyor. Bunlar da öğrencilerimizle ve e, onlara e, empoze edeceğimiz düşüncelerle gerçekleşecek. Çünkü büyük firmalara baktığımız zaman gelişmiş olan ülkelerdeki büyük firmalar her yıl mutlaka bilgilerini yenilemek zorundadırlar. Yenilemedikleri sürece var olamazlar. Bundan dolayı bence başarının yenilik, yenilikten geçişini düşünüyorum. Yenilikten geçişini ve e, bu yeniliklerden bahsedersem özellikle. Mesela Son zamanlarda nanoteknolojik ürünlerde en kapsüle ürünler var. Lipozom teknolojisiyle yapılmış ürünler var. Ben e, tabii bu konudan da kendim yaptığım için bahsetmiyorum ama işin özü burada yatıyor esasında. Bir yenilik katmanız gerekiyor. Kozmetik sektöründe böyle olması gerekiyor. Çünkü lipozom teknolojisi dünyanın 20 yıl önce kabul ettiği bir teknoloji. Ancak ülkemizde henüz yeni yeni gelen bir teknoloji. Ancak hala e, yabancı ülkelerden ithal edilen kozmetik ürünlerle bu sağlanmış durumda. Ve bu açıkçası hani bir akademisyen olarak beni son derece üzmekte. Çünkü bizim ülkemiz e, kozmetik pazarı ne kadar güçlü olan bir ülke olsa da bence üretim yeteneği de o derece fazla başarılı olması gerekir. Çünkü üretim ediniz zaman tüketim toplumu olarak kaldığınızda o zaman başarılı bir ülke olarak kalamazsınız. Başarılı olamazsınız ve e, ne her ne kadar tüketimimizle övünsek de üretemediğimiz için bence e, yenilik de sağlayamıyoruz ve e, sektörde bence yerimizi herhalde açıkladığımı düşünüyorum. Şu anda hani yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Peki e, tüketim açısından baktığımızda iyi ürünler ya da değişik inovatif ürünler üretebilmek için e, bunları bekleyen bir tüketici de şart değil mi? Mesela ben evet. e, stajım esnasında e, kozmetik ürünlerine baktığımda Lipozom teknolojisine sahip olan çok az ürün olduğunu gördüm. Tüketicilerin de alırken böyle bir beklenti içerisine girmediklerini gördüm. Dolayısıyla biraz daha bilinçli tüketicinin oluşturulması nasıl sağlanabilir acaba? Evet bu da güzel bir soru esasında. E, toplumumuz esasında bilinçli bir tüketim toplumunu oluşuyor. Çünkü baktığınız zaman e, bundan yaklaşık 20 yıl önce böyle bir toplum yoktu. İnsanlar her şeyi tercih etmiyorlardı. Ama şimdi baktığınız zaman saç tiplerinden tutun cilt tiplerine kadar, işte saç tiplerine şimdi kuru saç, normal saç, yağlı saç, hatta şu anda işte baktığımız zaman işte ince telli saç, boyalı saçlar gibi pek çok varyasyonlar var. Ama gitgide tabii ki tüketici de bilinçlendikçe bu sefer talep de artacak. Bence bunun talepten ziyade ülke olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu başardığımız zaman gerçekten talep edilecek. Ve baktığımız zaman mesela lipozom içerikli bir kremi, ...pek çok kimse şu anda istemiyor... ...pahalı olduğu için belki istemeyebilir ama... ...bence eğer ulaşılabilir olsa... ...Türkiye'de bu üretilebilse... E, ...kozmetik sektöründe pek çok yerli firma var... ...pek çok üretim firması var ama... E, ...emin olun e, öğrencilerimize de... ...onları gösterdiğimiz zaman veya... ...bu sektörün içerisine girdikleri zaman göreceklerdir ki... ...yerli üretim firmaları sadece... ...yabancı firmalara fason olarak... ...üretim yapan firmalar. Bence fason üretim yerine kendimize yerli mal yerli yerli olarak işte kendi markamız ürettiğimiz sürece ve kendimizden bir şeyler yaptığımız sürece başarılı olacağız. Eğer yabancı ülkelere onların markalarıyla ihraç ettiğimiz bir şey bence başarı kriteri olamaz. İthal etmek yani yurt dışından bir lipozom ürünü ithal etmek bence bir kriter olamaz. Tabii ki hani bunlar için bir altyapı, bir zemin, bir bilgi kaynağı gerekiyor. Bunların da Sorununuzun başında olduğu gibi yani dediğiniz gibi üniversite sanayi işbirliğiyle gerçekleştiğini gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman üniversitede pek çok güzel işler yapılıyor. Ancak sanayiye entegre edilemediği zaman o yapılan işler raflarda tozlu rafların içerisinde kalan birer yayın olarak kalıyor. Bu da tabii ki son derece üzücü bir olay ama yurt dışında böyle bir şey yok. Yaptığınız bir iş sanayiye entegre sanayi projesi çerçevesinde yapıldığı zaman o zaman feasible gerçeğe uygun ve elle tutulur bir ürün haline dönüşüyor. Bence başarının kriteri bu olmalı yani böyle olmalı ki o dediğimiz inovasyonu, yeniliği, başarıyı yakalayabilelim. Evet ben de bir genç olarak sor, cevabınızdan da yola çıkarak şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Programlarımızda hep ağırladığım konuklara sorduğum soruların gelen yanıtlarından çıkarım yaptığımızda şöyle bir sonuca varıyoruz bir takım kolaylıkların sağlanması ya da devlet tarafından bir takım teşviklerin yapılması lazım ki sonucu ulaşabilirim. Bu noktada da gene aynı noktaya geliyoruz galiba evet, değil kesinlikle. mi? Yani yapılan e, yerel olsun, yerel yönetmelikler olsun veya uluslararası anlamda yapılan düzenlemeler olsun. Zaten dünyada bunların pek çok örneği var. Bugün belki e, Avrupa'da hani pek çok ülkeye şey yapıyoruz, hani bu konu hakkında diyoruz, onları yadırgıyoruz. Biz iyi durumdayız diyoruz ama onların yönetmelikleri, Sanayinin ve üniversiteyle işbirliği anlamında Kolaborasyon son derece açık Ama ülkemizde baktığınız zaman Böyle bir çalışma içerisine girmek istediğinizde Devletten teşvik almanız bir yana Hatta bunun önüne geçen Düzenlemeler bile var yani Bunun önüne geçiliyor Baktığınız zaman bir ürün çıkaramıyorsunuz Ruhsat problemi çıkıyor Kozmetik anlamda düzenlemeler çok çok iyi değil Dolayısıyla distribütörlük yapmak Yani bir ürünü olduğu gibi getirmek Hem daha evet, kârlı evet. hem daha kolay bir iş olarak Karşımıza çıkıyor Son derece doğru çünkü insanlar birinin hazırı varken hani dedim ya konuşmamızın baş, başında e, tüketim toplumu olmak e, üretim toplumu olmaktan son derece daha kolay geldiği için insanlar galiba e, daha doğrusu distribütörlük sistemi son derece cazip biri ama bence bu değişecektir diye düşünüyorum sizler sayesinde. İnşallah umut ediyoruz şimdi yine son dönemde gündemde oldukça kalan bir konuyla devam edelim istiyorum. Organik ve fitokozmetik biraz da bu konulardan bahsedelim. Hep karşımıza haber bültenlerinde olsun, gazetelerde olsun sıkça çıkıyor. Organik ve fitokozmetik ne zaman işe yarar, ne için kullanılır? Evet. Böyle yine güncel sorularınızdan e, derlediğiniz sorular için teşekkür ediyorum. Yine bir güncel bir soru. E, Organik kavramı son derece suistimal edilen bir kavram. Kozmetik sektöründe özellikle. Çünkü... Organik kavramına baktığımız zaman bir ürüne %100 organik yazabilmeniz için içerindeki her şeyin organik olması gerekir. Ama tabii ki tüketici bilemez ama sizler gibi akademik camiada bulunan öğrencilerimiz olsun, akademisyenler olsun pek çok kişi iyi biliyor ki su inorganik bir maddedir. Ve su kullanılmadan bir kozmetik ürün yapılması son derece zordur. %100 organik demek son derece yanlış ama... Sertifikasyon şirketleri organik anlamda dünyaca kabul edilmiş Fransız olsun, Amerikan olsun, Avrupa'daki diğer ülkelerdeki uluslararası geçerli olan sertifikasyon şirketlerinin belirlediği kriterlere göre temel olarak bir ürün %95 oranında doğal kaynaklı ürün içermeli. Bu doğal ürün denir ama doğal kaynaklı bir ürün denir. Fakat bu ürüne organik bir ürün demek için en azından %20 tamamen organik tarımla elde edilmiş. GMO içermeyen organik tarımla elde işte etoksilasyon olsun veya kimyasal yolla sentezlenmemiş ürünler kullanılması gerekir. Zeytinyağında bile baktığınız zaman bazı zeytinyağları sentetik yolla işte örnek veriyorum işte sızma değil de rafineri usulü Elde edilenler, sentetik yolda elde edilenler veya etoksilasyonla elde edilenler. bunlara organik deniyor. Bu son derece yalnız. Bakıyorsunuz zeytinyağlı sabunlar. Bu da son derece e, suistimal edilen bir alan. Zeytinyağlı sabun deniyor. Katı sabunlar. E, %100 organik deniyor. Gerçekten de içeride zeytinyağı belki e, organik. Ancak yapılan sabun tamamen bir e, sodyum hidroksit tarzı bir e, ajanla yapılan bir e, sabunlaşma olayı. Ve pH'ini kontrol ettiğiniz zaman sabunun yaklaşık 10 civarında. Bu da esasen başlı başına bir cilt problemi oluşacak. Çünkü cildimizin pH'i 5.5 ama organik kökenli dediğimiz o katı sabunu pH'ine baktığınız zaman 10. Siz eğer ki bir toprağın üzerine asit yağmuru yağdırırsanız o toprak gelecek sene mahsulünü vermez. Ve cilt problemleri de aynı bu şekilde. Yani cildimizi bir toprağa benzetirsek eğer üzerine biz katı sabun Kullandığımızda o rutinde esasında fayda göreceğimiz yere zeytinyağından çünkü zeytinyağı dünyada bilinen en iyi nemlendirici ve anti aging aktiflerinden bir tanesidir. Fakat bunu siz sabun şeklinde kullandığınız, katı bir sabun özellikle kullandığınız zaman e, faydasından çok zararını görürsünüz. Onun için pH'i genelde cildin pH ile uyumlu olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum e, tüketicilere. Ve organik konusuna gelince de gerçekten eğer ki organik sertifikası olan dünyaca kabullenmiş bazı sertifikasyon şirketleri var. Bu sertifikaya sahip olan ürünler kullanılmalı. İçeriğinde baktığınız zaman bir ürün organik deniyor ama ürünün arkasını çevirdiğiniz zaman sanı, yani zannedersiniz ki kimya deposuna kimyasal bir depoya girmiş gibisiniz. Hani arkasında ne kadar kimyasal varsa hepsi yazılmış. E tabi burada bir paradoks oluşmakta. Çünkü organik denen bir ürünün içerisine baktığınız zaman bitki ekstrakları olması gerekir ama içeriine baktığın zaman kimyasallar dolu. İçerisinde zeytinyağı özü denerek konuyor. Bu özü de yüzde bir, yüzde 0.5 oranında konuyor. Ama Avrupa'nın belirlediği veya dünya standartlarına belirlenmiş kriterlere göre bir ürün eğer ki doğal kaynaklı ve organik denmesi için minimum yüzde 95 oranında doğal kaynaklı içerikler olmalı. Yani doğal yollardan elde edilmiş içerikler olmalı. Ve bu yüzde 95 olan doğal kaynaklı içeriklerin yüzde 20'si de Organik yolla elde edilmiş yani organik tarımlı olsun organik yollarla yani örnek veriyorum bir kimyasal olaya maruz bırakılmamış olması elde edilirken ee, tabii ki ürün örnek veriyorum zeytinyağı olabilir ama bu zeytinyağı eğer ısıtmayla veya işte başka yollarla yani sızma bir şekilde elde edilmemişse eğer organik yolla elde edilmemişse bu bile kullanılamamalı esasında çünkü orada bir kimyasal bir sürece maruz bırakmışsınızdır zeytinyağını bu bile kullanılmam ama tavsiyem e, ürünlerin doğal olması, yani e, özellikle sertifikalı ürünlere dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki, sertifikalarda kontrol ettik. Ürün hakikaten organik. Bir ürünün organik olması ya da olmaması hakikaten bu kadar fark ettiriyor mu? Şurada dışarı çıkıyoruz, egzoz dumanını soluyoruz mesela. Dolayısıyla bir ürünü kullanırken e, organik ya da organik olmamasının bu derece önem taşıması aslında biraz pazar payıyla da alakalı bir durum mu? Esasen e, baktığımız zaman tamamen e, bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü... E, Yavaş yavaş demiştiniz işte bundan 20 yıl önce insanlar dikkat etmiyorduk belki çok fazla ama şu anda bilinçli tüketici, bilinçli bir tüketici toplumu haline geliyoruz, bilinçli bir bilinçli bir toplum haline geliyoruz. E, tabii bunlar önceden biliniyordu. Ancak bunda tabii ki pazarlama yani bir ortada bir pazar oldu e, aşikar çünkü en çok su edilen alan organik sektör, organik kozmetik sektörü. Ancak eğer ki bilinçli olarak ve sertifikal olarak sertifikaları alınmış olarak yapılan kozmetik üretimler, kozmetik ürünler e, bence son derece yararlı diğer ürünlere göre. Çünkü baktığınız zaman özellikle temizleme ürünlerinde sodyum larül sülfat. Baktığınız tüm ürünlerin, hemen hemen tüm ürünlerin içerisinde sodyum larül sülfat var. Ama yine yapılan çalışmalarda, rutin kullanımda sodyum larül sülfatın cilt kanserlerine döküntülerden ziyade cilt kanserlerine yol açtığı tespit edilmiş. Yani bunu rutinde kullanıldığı zaman yani kendimizi kansere, kanser edecek bir ajanı kullanmak ne kadar doğru buna herkes karar versin. O zaman buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Evet. İmkanımız varsa olabildiğince organik ürünleri kullanmamız bizim açımızdan yararlı evet, olacak. Evet ve sertifikalı Bunu özellikle da söylüyorum. çünkü. Evet. E, Dediğim gibi çok su istimal edilen bir alan. İnternette inanılmaz derecede organik kökenli, organik kaynaklı ürünler var deniyor. Ama baktığın zaman ne içeriğindeki ham maddeler ne de ürünün kendisi sertifikalı. Ama şu olabilir. Organik anlamda bir ürün sertifikalandırılamayabilir. Ama ürünün içerdiği içerikler, ham maddeler sertifikalı olursa bunu da kullanılabilir, bu da kullanılabilir. Ve dediğim gibi yan etkileri hala bilinmemekte. Yapılan araştırmalarda 1950'lerde Kortikosteroid kullanımı son derece yaygındı. Ancak yaklaşık aradan 40 yıl geçtikten sonra, yaklaşık 20 yıl öncesinde insanlarda aslan yüzlülük veya kamburluk dediğimiz olaylar gelişince kortikosteroidlerin yan etkileri ortaya çıktı. Ve bu söylediğim kimyasallar, yani sodyumlar, sülfat türevleri, temizleme ajanları, kremlerin içerisinde bulunan kimyasal prezervatifler, koruyucular henüz daha 20 yıllık ve daha ne olacağı henüz belli olmadığı için. Onun için diyorum ki organik kaynaklı ürünleri kullanmalarını, organik kaynaklı kozmetikleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki bunlar ulaşılabilir olduğu sürece tabii ki şunu demek istemiyorum. Hani e, bu bir şövenizm olmasın yani buradan da yanlış anlaşılmasın. Demiyorum ki tüm temizleyiciler zararlıdır, kullanılmasın. Tabii böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. En azından e, ne kadar minimize edebilirsek riskleri bence gelecek için o kadar iyi şeyler yapmış oluruz. Farmasötik teknoloji ana bilim dalından biri olarak size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Günümüzde baktığımızda eznanelerimizde majistrelaç yapımı hala devam ediyor. Bu majistrelaç yapımları hakkında ve üniversitelerde yetiştirilen öğrencilerin buna hazırlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeterli hazırlanıyorlar mı veya çıktıklarında doğru ürünleri iyi bir şekilde sergileyebilecekler mi? Benim görüşüm gidişatın çok iyi olmadığı yönünde çünkü... Baktığımız zaman dünyada eczacılık son derece önemli. Özellikle bazı ülkelerde, Almanya gibi ülkelerde son derece önemli. Çünkü majistral ürünleri yapan eczacı. Ama ülkemizde ve bazı ülkelerde baktığımız zaman ise eczacının görevi yavaş yavaş bunu danışman rolünü e, firmaların hazırladığı prospektüslere bırakmasıyla maalesef e, kayboluyor gibi geliyor bana. Esasen durumun böyle olmaması gerekir. Çünkü... E, bizler eczacı olarak hastayı, hastanın danışmanı olmalıyız e, ve doktorlar da e, bu bu mesela hastalıkların tedavisinde majistral ürünlere yönelmek yerine hali hazırda olan e, reçete formülasyonlarına gidiyorlar ve e, ürünlerle insanları işte tedavi yöntem, tedavi yollarına gidiyorlar. Ancak majistral ürünler yapıldığı zaman e, bu hem eczacının kendi hissinden son dereceyi, hem de kişinin kişi kendisine özel olarak bir ürün yapıldığını düşünecektir. Hani bence hastalıkların tedavisinde önce de önceden yani eskilerde eskiden yapılan ürünlerde bu da son derece önemli. Baktığımız zaman siz bir kişiye kendisine özel bir ilaç yaptığınızda bu onu mutlu edecektir ve belki de hastalığının tedavisinde daha da faydalı olacaktır. Ama baktığımız zaman insanlar robotize edilmiş. Şu anda e, sizlerin de bildiği gibi farmakogenomik diye bir alan var ve e, hepimiz aslında birbirimizden farklıyız. Sizin ve benim veya başka birinin e, metabolizması hepimizin birbirinden farklı. Ve ilaçların bunlara tepkisi de farklı olacaktır. Esasen burada farmakogenomik de devreye giriyor. Hani magistral ürünler e, şu andaki durumları magistral ürünleri yapan, yani magistral olan e, ...ilgi şu anda az. Ama ilerleyen süreçte... ...bence majistrallerle yapılan eczacılık... E, ...ve magistrelle olan ilgi... E, ...eskidenki gibi... E, ...gündeme alınacaktır. Ve eczacı... E, ...bu şekilde hani, majistral ürünlere... E, ...yönelimi artacaktır. Kendi hastaların da e, bundan... ...baktığımız zaman doktorlar... E, bu konuya son derece yabancı ve son derece ilgisiz. bu konuda bir yani kendileri eğer özelleşme yapmak istiyorlarsa bence yapmalılar. Çünkü hastayla ilgilenmek doktorun işi. Tamam buna katılıyorum. Ancak eczacılara da e, bu konuda e, bilgileri doğrultusunda destek verilmeli. Biz üniversitemizde e, sizlerin de bildiği gibi iki dönem boyunca magistrale yönelik son derece ciddi çalışmalar yapıyoruz. Magistral ürünlere yönelik. Çünkü e, piyasada her ürünün e, ticari formülasyon, ticari formülü bulmanın son derece zor. E, örnek veriyorum bir e, göz damlası... E, bir kişinin göz rahatsızlığı var fakat e, o göz damlasını e, Türkiye'de bulamıyorsunuz. Ancak onu e, rekonstitiv formülünden göz damlası formülüne bir eczacı olarak getirmenin son derece mümkün. Eğer bunu kısıtladığınız sürece eczacının danışman rolünün azaldığı gibi eczacının bilgisini de yok saymış oluyorsunuz. Peki bu noktada benim aklıma bir soru takılıyor. Acaba steriliteye bütün eczanelerde eşit ve aynı önem gösterilebiliyor mudur? Tabii ki sonuç olarak steril ürünlerin hazırlanması son derece zor. Her eczanede bir laminar flow hood veya işte steril bir kabin bulunması zor. Ancak steril ortamlarda 0. işte 22 mikronluk işte mikroorganizmaların geçemeyeceği filtreler kullanılarak e, bu mümkün esasen e, istenildiği zaman e, Türkiye'de baktığımızda son derece dekoratif olarak çok düzenli eczaneler var çok güzel ama aynı dekorasyonu ve aynı titizliği sterilizasyon kavramında arge çalışmasına çünkü eczaneler aslında bence bu tabii ki şahsi görüşüm kurumsal bir nitelik taşımıyor anlattıklarım benim şahsi görüşüm eczaneler dekorasyonlarına önem verdikleri kadar argelerine çünkü her bir eczane bence bir arge merkezidir. Eczacıları ve biz biz öğrencilerimizi hani sizler de bizim öğrencimizsiniz ama e, biz bu şekilde yetiştiriyoruz ve bunu tavsiye ediyoruz. E, her eczane dekorasyona önem verdiği kadar argesine steril olduğu şartlara işte bir laminar flow hood bence bir eczane dekorasyonu kadar maliyetli olmayacağını düşünüyorum. Peki şimdi biraz daha eğlenceli konulara geçelim. Bu yaz bildiğim kadarıyla iki kongreye katıldınız Sırbistan'da ve Amerika'da. Amerika'daki Controlled Release Society tarafından düzenlenen bir kongreydi. Kongre'ye dair izlenimlerinizi ve orada öğrendiğiniz yenilikleri bizle paylaşır mısınız? Evet, bu yaz sizlerle beraber ve sizlerin haricinde Amerika'da Controlled Release Society isimli bir organizasyonda kendi sözlü sunumumuzu hocamızla beraber, Gülen Gülduman hocamızla beraber katıldık. Tabii ki benim e, uluslararası bir organizasyon olarak katıldığım ikinci kongreydi ama yurt dışında böyle büyük bir organizasyona ilk defa katılmıştım. E, baktığımız zaman e, biz ülke olarak evet baktığımızda bazı alanlarda e, eksik olduğumuzu hissedebiliyoruz ama eğer ki konsantrasyonumuzu düşürmediğimiz sürece ve inandığımız zaman çok çok daha başarılı işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ki anlatılanları orada gördük, inovasyon dedik, yenilik dedik. Çok güzel çalışmalar vardı. Ancak bizler de e, bazı şeylere ne hani var olduğumuzu gösterebiliyoruz. Yani onlar da bizim yaptıklarımızı kabulleniyorlar. Çalıştığımız alanlar e, farmasötik teknolojinin adına yaraşır bir alan. Çünkü yeni bir teknolojiler, yeni bir teknolojiyle oraya gittik. İşte yaptığımız çalışmaları gösterdik onlara. Onların çalışmalarına baktık. Bir kolaborasyon ortamı sağlamaya çalıştık. Tabii ki eksik yanlarımız olması gerekiyor ki var zaten. Ama onların da Bizim bizim katkı sağlayabileceğimiz şeyler olabilir ki bunları gördük dünyanın yaklaşık e, 56 ülkesinden 57 ülkesinden e, bilim insanları katıldı. E, geniş katılım, 3000'e yakın katılımcının olduğu bir kongreydi e, ve sözü sunumuzu yaptık. Döndüğümüz zaman da e, bu bayram tatilinde e, yaklaşık 10 günde e, çok güzel bir yayın hazırladık. Uluslararası bir dergi, e, Controllerless Society'nin resmi dergisinde yayınlanacak e, güzel bir yayın hazırladık. Yeditepe Üniversitesi'nde Farmasutik Teknoloji Anabilim Dalı altında bulunan Kozmetik Departmanında ne gibi çalışmalar yapılıyor? E, size de e, program başına bahsettiğim gibi bir Kozmetik Araştırma Merkezimiz var. Buna bağlı olarak Arge e, Departmanımız, kalite Kontrol Birimimiz ve e, Pilot Üretim Alanlarımız var. Kozmetik departmanında sanayi yönelik destekler, destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Bunun haricinde öğrencilerimizin sanayiye entegrasyonunu kolaylaştıracak, mezun olduğu zaman firmalarda hiçbir sıkıntı çekmeyecek düzeyde. Kozmetikle alakalı, kendi ilgi alanımızla alakalı diye söylemek istiyorum. Çalışmalara yön vermek istiyoruz. Örnek verirsek bir ürün yaptırıyoruz. Mesela kozmetik bir, konvansiyonel bir, klasik bir krem yaptırıyoruz. Bunun üzerinde ne gibi temel analizler yapılabilecek? Bunun üzerine duruyoruz. Örnek veriyorum pH, viskozite e, yoğunluk veya işte e, bir jel yaptırıyorsak işte alkol yoğunluğu. Bunun haricinde e, mikrobiolojik analizleri önemsiyoruz. Çünkü onları onlar çok önemli oldu. Bu konulardan bahsediyoruz. E, mezun olduktan sonra profesyonel bir firmada yönetici olarak çalışabilecek düzeyde onlara askeri şartlarda çalışabilecek düzeyde bilgilerini veriyoruz. Çünkü e, sanayide gerçekten bunlara çok ihtiyaç duyacaklar ve bunlar için bir süreç esasında. Bu bir süreç. E, mezun olan eczacılarımız, genç eczacılarımız e, firmalarda çalıştıkları zaman bunları öğrenmeleri eğer ki biz göstermesek bu tarz çalışmaları bir veya bir buçuk yıl, iki yıllarını alabiliyor. Ancak bu süreci hızlandırıyoruz burada. Çok güzel bir departmanımız var. E, eğer ki bizleri dinleyen dinleyicilerimizden özellikle eczacılık öğrencilerimizden Vakti olanların mutlaka bir gün yolları düştüğü zaman Yeditepe Üniversitesi'ne bekliyoruz. Ee, buradaki çalışmaları, e, sizlerin ne kadar şanslı olduğunu görmelerini onlara da göstermek istiyoruz. Ki zaten her yaz dönemi laboratuvarlarımız son derece yoğun oluyor. Sizler de biliyorsunuz başka üniversitelerden, kardeş üniversitelerimizden e, öğrencilerimiz geliyor. Ve bunlar da e, yaz stajları bitirdiği zaman e, önümüzdeki sene tekrar gelmek istiyorlar. E, tabii bu bizim açımızdan gurur verici. Çünkü bilginin paylaşıldıkça büyüdüğüne inanıyoruz biz. Bu şekilde güzel çalışmalarımız oluyor. Peki fakültemizdeki gençliği nasıl buluyorsunuz? Yani geleceğin eczacılarına dair umutluyum diyebiliyor musunuz? Evet geldik zor soruya. Ama e, bence son derece iyi buluyorum. Son derece e, saygılı. Çünkü... Yeditepe Üniversitesi'ne ilk başladığım zaman herkesin hani dışarıdan izlenen ilk izlenimleri olduğu gibi bazı önyargılarım vardı. E, tabii ki e, bunları zamanla öğrencilerimizi tanıdıkça, onlarla e, ilişkilerimizde e, yakın ilişkiler kurdukça baktığımız zaman onların ne kadar samimi, ne kadar doğru işler yapmaya çalışan, ne kadar bilgili, dışarıya açık, bilgileri öğrenmeye açık öğrenciler olduğunu gözlemledim. Bu son derece önemli. E, klasik öğrenciliğin yanı sıra onlar bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Ya yani bu sizler sizlerden bahsediyorum. Yani bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Baktığımız zaman e, klasik bir ezacı olmak istemedikleri çok çok belli. E, ben kendimden örnek vermek ya vermem gerekirse e, Devlet Üniversitesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Tabii ki üniversitemle de gurur duyuyorum aynı zamanda. Ancak şöyle bir şey var. Yeditepe Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden farklı olan bir özelliğini de söyleyeyim. Gelişmeye açık. En başta konuşmamızın başlangıcında dediğim gibi yeniliği yakalamazsanız başarıya ulaşamazsınız. Öğrencilerimizde de şöyle bir şey var. Yeniliği yakalamak istiyorlar. Tabii ki bu eğlenceli bir alan. Devlet üniversitelerinde de bu bence şu anda yapılıyordur eminim. Öğrencilerimiz laboratuvarlara son derece rahat bir şekilde geldikleri zaman programlı bir şekilde gelip çalışabiliyorlar. Yazın Tatiller olması gerekirken, tatilde olmaları gerekirken, gerekirken pek çok öğrencimiz gönüllü olarak laboratuvarlarımızda çalışıyor. E, bu da benim onlara karşı bakışımı e, gösteriyor. Çünkü e, sizin sorunuza e, şimdiki gençleri nasıl buluyorsunuz dediğiniz zaman bence son derece iyi. iyi oldular. Peki biz öğrenciler olarak biliyorsunuz bilgileri hap gibi istiyoruz. Direkt net. O zaman net bir soruya devam edelim. Akademisyenlikte de 4. yılınızı doldurmuş bir araştırmacı olarak biz gençlere önerileriniz nelerdir? Ee, akademisyenlikte evet yaklaşık 4,5 yıldır Yeditepe Üniversitesi'ndeyim. Ama baktığınız zaman bu 4,5 yılda e, hiçbir gün bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir gün okulama ve laboratuvarıma giderken ayaklarım geri geri gitmedi. Hep böyle bir hevesle çünkü her uyandığınız gün eğer ki hayatta şunu başaracağım demezseniz veya o akşam uyuduğunuz zaman ben şunu yaptım demezseniz ve boş bir günle eve döndüğünüz zaman o zaman işte zararda olduğunuz çok çok aşikardır. Ee, ben de bunu söylüyorum. 4,5 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nden son derece mutluyum. Son derece özveriyle çalışıyorum. Çünkü çalışma ortamım güzel. Arkadaşlarım son derece iyi. Hocalarım çok iyi. Son derece iyi bir ortama sahibim. Bu yönden baktığınız zaman e, Yeditepe Üniversitesi'ndeki e, akademik hayatım boyunca hiçbir zaman e, keşkelerim olmadı, iyi kilerim oldu. Onun için de Öğrenci arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma tavsiyem e, keşkeleriniz hiçbir zaman olmasın. İyi kileriniz olsun ve yaptığınız, yaşadığınız şeylerden pişmanlık duymayın. Çünkü o sizin hayatınız olacak. Eczacılık sizin hayatınız olacak. Ve onda bence gurur duymalısınız. Ben gurur duyuyorum. Peki çalışmalar bağlamında yani bir eczacılık öğrencisi, eczacılık eğitiminin yanı sıra ne gibi alternatif çalışmaları beraberinde götürebilir ya da götürmelidir? Ee, bir eczacı Eczacılık mezunu olduğu zaman çalışma alanları son derece geniş. Baktığınız zaman eczane eczacısı olabildiği gibi sektörde e, ilaç firmalarında baktığımızda e, bir ilaç firmasının her ne kadar analistleri olsun, üretim şefleri olsun, kalite kontrol birimindeki yöneticileri olsun, kimyager veya kimya mühendisi. Tabii ki bu da e, iş alanlarının çok kısıtlı olduğundan dolayı ve e, ilaç firmalarının eczacılara bakış açısından tabii ki eczacıların olması gerekir. Çünkü son derece çünkü ilaç dediğimiz zaman ilacın tanımında ecza geçer. Eczacı da ilacı bilen kişi olarak. Ama kimya değildir. Kimyager tabii ki olmalı. Ama siz de biliyorsunuz ki eczacılık bölümünde en azından bir kimyagerin öğrendiği, temel olarak öğrendiği şeylerin çok çok üzerinde bilgileri alıyorsunuz. Farmistik kimya olsun, analitik kimya olsun. Kimya ile ilgili pek çok şey var. Öğrenciliğimizden de biliyoruz. Bunun yanı sıra İlaç firmalarında veya kozmetik sektöründe veya danışmanlık anlamında eczacıya son derece ihtiyaç var. Ve baktığınız zaman ilaç firmalarının fabrika direktörleri, arge direktörleri kesinlikle eczacıdır. Çünkü doz eczacının işidir veya arge çalışması, ilaçta arge çalışması eczacının işidir. Bu yönüyle meslek şövenizmi olarak söylemiyorum. Ama eczacılığın son derece önemli olduğunu ben hani tarafsız olarak söylüyorum. Çünkü... Herhangi bir şekilde bir eczanem yok. Herhangi bir şekilde bir e, ilaç firmasında çalışmıyorum. Tamamen akademisyen olarak gözlemlerim bu şekilde. Programımızın sonuna yaklaştığımızda ben şu soruyu da sormak istiyorum. İsmail Aslan acaba sosyal hayatta nasıl biridir? Neler yapar, nelerden zevk alır, nelerle uğraşır? Evet, e, üniversitede eğer sorarsanız e, sosyal olarak yaptığımız çalışmalarda hocalarımızla beraber öğrencilere karşı her hafta mutlaka bir halı saha maçı yaparız. Bunlar tabii aramızdaki ilişki bazen hoca öğrenci bazen abi kardeş ilişkisi çerçevesinde ama son derece samimiyiz ve öğrencilerimiz hiçbir zaman bu samimiyeti öğrenciliğin ve e, hoca öğrenci ilişkisinin dışında taşırmıyorlar. Ama dediğim gibi sosyal olarak e, maçlar yaptığımız zaman e, bunlar son derece güzel ve eğlenceli geçiyor. Bu anlamda e, kendimi gerçekten şanslı hissediyorum çünkü iyi bir, iyi bir sosyal ortama sahibiz hem öğrencilerimiz olsun hem hocalarımız olsun. İyi bir e, takım çalışması yapıyoruz <gülüyor> bu anlamda. Bunlar şimdi e, şahsi olarak üniversitemizin sosyal e, tesislerinden faydalanıyoruz. E, tabii ki fırsat buldukça yüzme olsun e, spor anlamda üniversitedeyken e, tabii ki voleybolla ilgileniyordum ama şu anda çok fazla ilgilenemediğimi söyleyebilirim. Bunun haricinde e, e, yüksek lisansımın ilk zamanlarında tabii ki salsa. ...kurslarına gitmiştim. E, e, Salsa'yı çünkü seviyorum. Latin müzikleri gerçekten güzel. E, bunun haricinde... E, ...boş zamanlarımda tabii sosyal paylaşım sitelerinde... ...öğrencilerimiz de olsun... E, ...hocalarımız da olsun... ...sosyal, sosyal çevreyle olsun... E, ...sosyal paylaşım sitelerinde... E, ...aktif olarak da... E, ...katılıyorum. Düşüncelerimizi paylaşıyorum. Çünkü birey olarak bu son derece... E, ...doğal hakkımız. Bazı insanlar kendilerini e, ayırabilir... ...sosyal ortamlardan... Ben buna katılmıyorum çünkü sonuçta hepimiz insanız, hepimiz öğrenci olduk. Her öğrenci de mutlaka hoca olacak belki ileride. Ama bunlar bence her şey zamanında yaşanmalı diye düşünüyorum. De, e, sosyalliğin de bundan geçeceğini düşünüyorum açıkçası. İsmail Aslan'a programımıza konuk olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve programımızı kapatmadan önce Doğa İçin Çal Organizasyonu'nun bir sloganını söylüyorum. Doğa yok olduğunu fark etmez, kendi hakkında düşünmez, üzülmez. Biz umursamalıyız, kendimiz için bencilce diye aykıran, doğa için çalışan bu organizasyonun Çay Elinden Öteye adlı şarkısıyla programımızı kapatıyoruz. İyi bir hafta diliyorum herkese. Ben olayım hamalim ben olayım ha. Ah. ben olayım ben. Olayım. Aspeştte bir göreyim yüzünü bir göreyim yüzünü bir göreyim yüz. Mas beyaz beşte, mali bir göreyim yüzünü bir göreyim yüzünü. Sırf B-b-b-b-b-b-b, yeah b b b b b Lahir dilo hadi lo hadi lo hadi Kalite yeşil çay var yeşil çay yeşil çay bahçe. çay fili. I'm